Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Yakın yok dedi de cihattan gayrı. <vel romansanto> Gördüm <gülüyor> ki Elhamdülillahi li'l-kaviyyil metin ve's-salatu ve's-selamu ala man bu'it bis-seif rahmeten lil-alamin. Amma ba'd. Bin aydan da hayırlı Kadir gecesi.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 O gece Tan yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir. Kadir 1-5 Kadir gecesi olarak isimlendirilmesinin nedeni Denildi ki melekler bu gecede kaderleri yazdıkları için bu gece Kadir gecesi olarak isimlendirildi. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurdu. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Duhan 4 Bazıları ise Kadir gecesi olarak isimlendirilmesinin nedeni yüceltme babındandır dediler. Çünkü Kur'an'ın bu gecede inmesi hasebiyle Allah subhanehu ve teala katında kıymeti, değeri ve büyük bir konumu vardır. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurdu. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Duhan 3 Ve yine denildi ki bu gecede meleklerin inmesi, Rahmet ve bereketin vuku bulmasından ötürü bu gece Kadir gecesi olarak isimlendirildi. Kadir gecesinin fazileti. Kadir gecesi kendisinin içinde bulunmadığı diğer bin geceden daha hayırlıdır. Bu gecede melekler ve ruh Cebrail iner. Bu da bu gecenin derecesinin ve öneminin büyüklüğüne delalet etmektedir. Çünkü meleklerin inişi sadece büyük bir iş için olur. Ve Kadir gecesi tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Bu da bu gecede olan bu güzelliğe, yüce berekete ve eşi benzeri olmayan bu gecenin faziletine delalettir. Kadir gecesindeki ibadetin fazileti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ikame ederse geçmiş günahları bağışlanır. Mutefekun aleyh ve yine ashabını müjdeleyerek ve onları Ramazan'ın başlamasıyla tebrik ederek şöyle buyurdu. Ramazan geldi. Bu ayın içinde öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Sahihtir İmam Ahmet ve diğerleri rivayet etmiştir. Yani bu gecede yapılan amelin sevabı diğer bin ayda yapılan amellerden daha hayırlıdır. Bin ay ise 83 yıl ve daha fazlasına denktir. Kadir Gecesinin Belirlenmesi Kadir Gecesinin Belirlenmesi hakkında birçok hadis varit olmuştur. Alimler de bu gecenin belirlenmesi hususunda büyük bir ihtilafa düşmüşlerdir. Ancak aralarında ittifak ettikleri bu gecenin Ramazan ayında ve onun son 10 gününde olduğudur. Bundan dolayı bu gecenin idrakine en yakın ve en garanti olanı Ramazan'ın son 10 gecesini bütünüyle ihya etmektir. Çünkü Kadir gecesi belirli bir gece değildir. Aksine geceler arasında değişimlidir. Tekli gecelerde de gelebilir çiftli gecelerde de. Kim ki bu gecenin güzelliklerini istiyor ve ecrinden mahrum olmak istemiyorsa bu geceyi son on gecede arasın ve bu on geceden hiçbir geceyi kaçırmaksızın ibadet etsin. Eğer son on gününde aramaktan zayıf düşerse son yedide arasın. İmam Müslim'in sahihinde geçtiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz onu yani Kadir gecesini Ramazan'ın son on gecesinde arayın. Şayet biriniz zayıf düşer yahut aciz kalırsa sakın kalan yedi geceden mahrum kalmasın. Kadir gecesinin kıyamının keyfiyeti. i̇bn Recep El Hambeli şöyle dedi. Kadir gecesinin kıyamı bu gecede teheccüd, namaz ve duayla ihya ederek olur. es Sevri şöyle dedi. Bu gecedeki dua bana namazdan daha sevimlidir. Bundan maksadı ise çokça dua içinde duanın fazla bulunmadığı namazdan daha eftaldir. Tabii ki kişi namazında hem kıraat hem de dua ederse daha güzel olur. Allah Resulü de, sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan gecelerinde teheccüd kılar ve tertilli, ağır ağır Kur'an okurdu. İçinde rahmet geçen bir ayeti okuduğunda onu Allah'tan talep eder ve içinde azap geçen bir ayeti okuduğunda ise ondan Allah'a sığınırdı. Aynı zamanda Allah Resulü namazı, kıraati, duayı ve tefekkürü bir arada yapardı. Bu da hem Kadir gecesinde, hem de Ramazan'ın son 10 gününde yapılan en eftal ve kamil amellerdendir. Kadir gecesindeki en faziletli dua. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? diye sordum. Bunun üzerine Allah Resulü, Allahümme inneke afuvun tuhibbul af ve anni Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet diye dua et buyurdu. Hasen hadistir, Tirmiz'i rivayet etmiştir. Kadir gecesinin belirtileri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadir gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin ve durgun bir gecedir. Ne sıcaktır ne de soğuk. Bu gece sabah olana kadar yıldızlar atılmazlar. Bu gecenin alametlerinden biri de o gecenin sabahında güneş, ayın 14. günündeki gibi şu doğar. Bugün de şeytan güneşle beraber çıkmaz. Hasan hadistir, İmam Ahmet rivayet etmiştir. Allah subhanehu ve teala bizleri ve sizleri Kadir gecesine ulaştırsın ve bu gecenin güzel ibadetini bizlere kolaylaştırsın. Salat ve selam Nebimiz Muhammed'e, ehline, bütün ashabına olsun. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.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 İlim kapısında verdim yolları dinlediğim hakime nanıkları sordum cennete giden bütün yolları yakın yok dedi de cihattan gayrı yakın yok dedi.